İpek Hanım 40 yaşında, 5, 10 ve 14 yaşlarında 3 çocuk annesi bir ev hanımıdır. Salgın süreci başladığında aktif ve enerjik olan İpek Hanım yaklaşık bir ay önce kendisini tükenmiş, yorgun ve bitkin hissetmeye başlamıştı. Ev işlerinin yoğunluğu, sosyal hayatına gelen kısıtlama, çocukların evde eğitim almaya başlaması, yeni normal süreç İpek Hanım'ı hem fiziksel hem de ruhsal olarak yormuştu. Sabah erkenden güne başlıyor, akşamın geç saatlerine kadar tüm enerjisinin tükendiğini, ertesi gün ise çok yorgun uyandığını söylüyordu. Evde büyük çocuklarının derslerini takip etmek, can sıkıntılarını gidermek, 5 yaşındaki oğlunu evde oyalamaya çalışmak, bu konuda eş desteği ve sosyal destek alamamak İpek Hanım'ı psikolojik olarak etkilemeye başlamıştı. Kendisine hiç zaman ayıramadığından şikayet ediyordu. Çocukları internet, telefon ve tabletten uzak tutamıyor, gün boyu onların daha sağlıklı aktivitelerle uğraşması için çabalıyor fakat bu konuda başarısız olduğunu düşünüyordu. Son günlerde çocuklara karşı öfkesi ciddi derecede artmıştı. Bu öfke ise suçlu ve başarısız hissetmesine neden olmuştu. Evet bakalım uzmanımız bugün İpek Hanım gibi anne olmanın yükünün arttığı salgın sürecinde psikolojik olarak yıpranan annelere neler evet. önelecek adım adım insan başlıyor. Efendim Adım Adım insan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel ve dop dolu bir içerikle sizlerleyiz efendim. Adım Adım insan Instagram hesaplarını bir an önce açın. Sizler de bugünkü konuya eşlik edin isteriz. Ve efendim girişte de bahsettiğimiz üzere salgın sürecinde anne olmak başlıklı konumuzda bugün sizlerleyiz. Tabii ki öykümüzü de değerlendireceğiz bugün olduğu gibi. Çok kıymetli konuğum aile Danışmanı Senem Yıldız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi gördüm daha iyi oldu. De sizi Çok şükür. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet hocam öykümüz malum her annenin aslında bu süreçte yaşadığı sıkıntıların neredeyse hepsini barındırıyor. Evet. Şu an ekran başında bir sürü anne var. Belki anne adayları için de güzel bilgiler vereceğiz ama anne olmak sanırım salgın sürecinde daha mı bir Farklı işlevi olmaya başladı. Öğretmen oldu, ev hanımı oldu, aşçı oldu, psikolog oldu, oyun terapisti oldu, eş oldu haliyle. E bu süreçte peki annemiz kendisi için ne oldu? Belki bunu unutan annelerimiz de var. Evet. Şöyle genel bir başlayalım. Salgın süreci anneleri nasıl etkiledi? Tabii bu vesileyle de çocuklara etkisine gireceğiz. Buyurun. Şimdi tabii ki salgın sürecinde anne çok sağlam bir koordinatör olduğunu öğrendi. Evet. E çünkü bir baktı ki... E Öğretmenlerden ödevler geliyor. E bir baktı ki dışarıda sağlıkla ilgili tüm sağlıkçılar aman şöyle davranın, aman böyle davranın, aman öyle davranın diyor bir sağlıkçı oldu. Sonra baktı ki diyet uzmanları işte korona için şöyle beslenin böyle beslenin şöyle yapın diyor mutfağa girdi. Bir diyet uzmanı edasıyla daha sağlıklı daha işte protein vitamin değeri yüksek şeyler pişirmeyi bunlarla ilgilenmeyi öğrendi. Sonra dediler ki aman sağlıkta işte çocuklar korkuyor işte eşler dışarı gidiyor bir kaygı süreci oluyor. Aman dedi onları toparlamam lazım onları anlatmam lazım benim güçlü durmam lazım ne olursa korkmamaları lazım. Onları oturtmam lazım dedi. Bütün bunların sonucunda bir eş olarak eşiyle ilgilenmek sonunda kaldı. Derken koşturdu, koşturdu, koşturdu. Ve dedi ki ya ben neymişim? Ben neymişim? Süper kahraman. Yani 10 marifet, 10 elimde 10 marifet değil. E, hani 20 tane marifetim, 50 tane marifetim varmış. Daha neler gelse benden daha neler çıkacak demeye değil başladı. Mi? Başta belki çok ateşlendi, çok koşturdu, çok ilgilendi ve bunlardan zevk de aldı. Ama işte çocuklar evde devamlı kalmaya e, başlayınca, Belli bir süre sokakta olmanın getirdiği zorluklar daha çok fark edilmeye başlayınca, evin içerisinde dört duvarın arasında dışarı çıkmamak denen süreç olunca, çocuklar enerjilerini dışarıya atamayınca, anne kendini sokağa doğru düzgün atamayıp daha önceki programlarını, projelerini, sosyalleşmelerinin hiçbirini yapamayınca bu sefer başta çok güzelmiş gibi görünen, aslında pek çok güzelliği de içinde barındıran süre bir kaosa dönmeye başladı Ve anne yoruldu Yoruldu ve öfkelendi ve üzüldü ve kendini harap ve bitap hissetti. Aynı hikayemizdeki anne gibi ve orada hani yaş aralıkları farklı çocuklar var bir de. Evet. Onlar da hani hangi biriyle neyi yapacak? Bu konuşmak gerekiyor işte evet. hocam çünkü biz bakıyoruz ki anne olmak için işte belki 0-6 yaş önce bir çocuk iki çocuk onları idare etmek oyalamak kolay ama bir okul öncesi var bir ergenlik dönemi var bir de 18 yaş var çok uç. Evet. Hepsinin ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçları da farklı, fiziksel ihtiyaçları da farklı, değil mi? Ve hayata bakış açıları da farklı. Evet, Mesela ergen hani küçük çocuktan başlayacak olursak, 0-6 yaştaki çocuk korkuyor, kaygılanıyor, annesini babasını bırakmak istemiyor. Gece belki altına kaçırıyor, belki onlarla uyumak istiyor ve hani ciddi anlamda annesinin tabiri caizse eteğine yapışıyor da niye bırakmıyor? E, i̇lkokul ve ortaokul sürecindeki çocuk korkusunu çok da belli etmek istemiyor. Dik falan duruyor ama bununla birlikte de ister istemez diyor ki bir dakika ne oluyor? Bu ne demek? Şimdi bize ne olacak? Hayat gizli, bize ne getiriyor? Belki tırnak yiyebiliyor. Evet yani tırnak da yiyor, o da altına kaçırabiliyor, o da öfkeleniyor, anlamsız triplere giriyor. işte kaygısını... Farklı şekillerde, korkusunu farklı şekillerde ortaya koymaya çalışıyor. 18 yaşındaki eve tıkanmış olmanın, arkadaşlarıyla sosyalleşememiş olmanın, işte sürekli Whatsapp'tan ya da işte belli mecralardan yazışmış olmanın artık ona yetmediğini fark ettikçe o daha da sinirleniyor ve öfkeleniyor. Herkes öfkeli hocam. Herkes öfkeli, herkes, herkes odalarına çekiliyor. Ondan sonra işte biri yemek yemek istiyor, biri yemek istemiyor, biri onu yiyor, biri öbürünü yemek istemiyor. E bütün Bunların içerisinde ciddi bir koşuşturmaca ve kaygı süreci aslında dönüp baktığınızda o sebepledir ki evde bir programlamaya ihtiyaç oluyor. Çok güzel. Yani Senem hocam diyor ki biz öykümüzde İpek Hanım ve 3 tane çocuğuyla yaşadığı o kaosun aslında bir benzeri şu an belki bizim misafir olduğumuz evlerin çoğunda var. İşte evet. acaba bu kaosun bu öfkenin bu krizlerin önüne geçmek için nasıl bir programlama gerekiyor? Bunları ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Adım adım insanı Instagram reis. Hem Senem hocamı takip edin hem sayfamızı takip edin hem sorularınızı şimdiden yazmaya başlayın diye uyarırken hadi İpek Hanım'ı değerlendirelim. 40 yaşında. Yani çok da genç Genç değil 20'li yaşlarda evet. artık 40 yaşta e, biraz daha yorgunluklar olabilir e, 40 yani e, aşağı yukarı atıyorum hadi 15 yıllık evliyse çünkü büyük çocuk 14 yaşında evet. 15-16 yıllık evli olduğunu hesap edelim. Bu süreçte yıpranmışlıkları da var 40 yaşında genç bile görünse e, aktif başladı dediğiniz gibi çünkü hepimiz aktiftik hepimiz evet. gardımızı almıştık sonra tabii, tabii o kadar gevşedik herkes herkes. İstanbul ve Ankara'da vakaların arttığını Artması. söylüyor Sağlık evet. Bakanımız. Şimdi bu süreçte biz yeni normale uyum sağlama sürecinde yine hala kısıtlamalar devam edecek gibi evet. görünüyor bu kışta da. İpek Hanım gibi. Şimdi İpek Hanım'la başlayalım ama annelere mesajınız olacak. Ne yapması gerekiyor? Sabah erken saatlerinde kalkıyor, tüm mesaiyi akşam belki 11-12. 9-5 mesaisi de değil hocam evet, tüm gün mesaisi. tüm gün mesaisi. Ve çok yoruluyor gece çünkü dinlenmemiş oluyor. Ertesi günde yorgun uyanıyor yine aynı kısır döngü. Önce kim düzenlemeyi nereden başlamalı İpek Şimdi, Hanım mı? İpek Hanım düzenleme yapmamalı burada sadece Hı. ailecek düzenleme yapılmalı. Evet. Akşam bir toplantı yapılmalı ve baba ve anne çocukları çağırmalı ve bu dezavantajmış gibi görünen çocukların aralarındaki yaş farkı var ya aslında bir dezavantaj gibi görünüyor ama onu avantaja çevirecek bir sürecin içine girilmeli ve bir program belirlenmeli. Belli bir saatte tıpkı okula gidiyormuş gibi, sosyal hayat devam ediyormuş gibi, dışarıdaki dünya varmış gibi evin içinde bir dünya kurmak üzere bir program yapılmalı. Akşam belli saatlerde yatılacak işte diyelim ki saat on buçuk deyince herkes uyuyacak. Hı hı. Sabahtan işte saat kaç gibi çocukların derslerinin başlamaları kiminin dokuz buçukta başlıyor kiminin on buçukta başlıyor kiminin olmuyor on birde başlıyor olabilir. Bunlar hiç problem değil ama herkes saat işte diyelim ki sekizde kalkacak hı hı. ve sekizden itibaren işte A çocuğu bugün mutfakta annesine yardım edecek. B çocuğu annesinin çamaşırlarını toplamasına yardım edecek. C çocuğu dışarıdan yapılacak alışverişlerin işte sosyal medya üzerinden vesaire işte gruplardan alışverişlerini listelemelerini anneden alacak ve o sorumluluğu yüklenecek gibi bir program yapılmalı ve bu programlarda zaman zaman çocuklar arasında değiştirilmeli Baba da işe gidiyor geliyorsa, işe gidip geldiği süreçte evden hani hiçbir şekilde alınamayacak şeylerle ilgili dışarıdaki dünyayı koordine etmekle ilgilenmeli. Yani aslında gerçekten sağlam bir koordinasyonla dezavantajlarımızı avantaja çevirebiliriz. İşte sorumluluk sahibi olma noktasında, işte sen masayı toplayacaksın, sen bulaşığı yıkayacaksın, sen çayımızı demleyeceksinler. Bugün çocuk Çocuklara yaptırılan işler gibi görünse de çocukların sorumluluk almasını sağlayacak şeyler olduğu için geleceğe de güzel yatırımlar bunlar bu sebeple anne ve babalar Profesyonel bir şekilde deneyerek ve yalındalarak bu hafta işte A çocuğum mutfakta tamamen anneye yardım etti. B çocuğum işte çamaşırdı, ütüydü, silme süpürmeydi, temizleme noktalarına yardım etti. C çocuğum da tamamen ve tamamen işte dışarıdaki dünyayı düzenleme, kardeşlerinin ödevlerini yapma noktasındaki takip için e, koordine oldu. İşte baba da dışarıdakileri halletti. Anne de bir koordinasyon müdürü olarak her yere elini uzattı. Bu şekilde bir çalışma yapılırsa o zaman anneler kendilerini daha rahat hissedecekler. Daha keyifli olacak. Bu eğlenceli bir oyun haline gelecek. Akşamları mesela şey yapsınlar. Evet artı eksi oyunu gibi. İşte e, kim ne yaptı? ben bugün çok güzel salata yaptım işte ben bugün çok güzel sofra kaldırdım ben bugün çok güzel çamaşır serdim ben ütü yaptım anne pantolonları ütüledim erkek adam olarak şunları şunları yaptım bunlara verilen ödüller işte bunlarla birlikte eğlenceli hale getirmek bazen tatlı tatlı belki dalga geçmek espriye vurmak ve bir eğlence koordinasyonu da kurmak sorumluluk ama sorumluluğun içerisindeki eğlence süreyi ve sürekliliği Sağladığı gibi süreci olumlu geçirmeyi de sağlayacak o zaman daha keyifli bir nokta olacak hı hı. ve anne biraz daha rahatlayacak. İşte sofrası toparlanıyor. İşte bulaşıkları makineye yerleştiriliyor. Bir taraftan işte akşam için hazırlanacak yemeklerin yıkanmalarına yönelik evdeki çocuklardan biri ona yardım ediyor. Dışarıya çıktığı zaman mutfaktan işte elektrik süpürgesini açan birisi, birisi silmeye yardım ediyor, birisi yerleştirmeye yardım ediyor. Bütün bunlar anneyi daha rahat ve daha sakin olmaya yönlendiriyor o yüzden bir kere bir ailecek toplanılacak bir ciddi sistematik şu saatte kalkılacak evde şu saatte şu saat arasında dersler çalışılacak şu saatlerde şu saatler serbest etkinlik saati bu saatler yemekle birlikte eğlenme saati şu saatlerde kendi başımıza kalma saati. Ve şu saatten itibaren de yatılacak gibi bir düzenli program yapılırsa böyle olduğu zaman herkes kendini ne yapacağını bilecek. Belli bir saatten sonra çocuklar on buçukta yattı diyelim ki anne ile baba on ikiye kadar. 12.30'a kadar otursunlar, evet, kendilerine etsin. vakit ayırsınlar, sohbet etsinler, çay kahve içsinler, günü koordine etsinler. Çocuk neyi kırmış, neyi yıkamış, neyi güzel doğramış, neyi becerebilmiş bunların hani sohbetini edip küçük küçük fotoğraflar çekip bir anı defteri biriktirsinler kendilerine. Yani işte diyelim ki erkek çocuğu mutfağa toplarken anne onun fotoğrafını çeksin. İşte kız çocuğum ütü yaparken onun fotoğrafını çeksin. Diğer erkek medyada çocuğum, yayınlamasına gerek yok. Evet ama. yok asla diğer erkek Kendi çocuğum, anı albümünüz, fotoğraf, korona günlerinde ev haliniz. Hepsi bunlar mesela ilerleyen dönemlerde hani kendi ailelerinin içinde dönüp baktıklarında işte o esprili haller, o esprili videolar. Hem samimiyeti hem aile birliğini hem de keyifli vakit geçirmeyi sağlatır. Yoksa motomut bir hayat. Sen bulaşık yıka, sen ütü yap, sen çamaşır yıka değil. Süreci eğlenceli hale evet. getiriyor. Çok güzel bu süreci eğlenceli hale getireceğiz. Peki şimdi izleyenlerimiz diyecek ki yani yaklaşık 7 yıldır bitireceğim ben ekranlarda. izleyenlerim şu soruyu soracak. Peki ben 10 yaşındaki çocuğum hiçbir zaman evde iş yapmadı. Bu saatten sonra ben ona hayatta çamaşır astıramam. 14 yaşındaki çocuğum bugüne kadar hiçbir şeye yardım etmedi ki şimdi çıkıp bunu yapsın. Ben onu kontrol edeceğime ben çamaşırı ne kadar 3 saat geçeceğine gider kendimi yaparım hocam diye size içten içe soru soranlar olacak. O zaman ben şöyle bir şey söylesem buna katılır mısınız? Biz o toplantıda arkadaşlar sevgili ailem babaya da anne başlayacak. Evet. Bugüne kadar hepimizin farklı hayatları vardı. Evde farklı bir e, konfor alanımız vardı. Şu an e, küresel bir durumla karşı karşıyayız ve bunun psikolojik etkileri hepimizi sardı. Çok üstten konuştum. Çocuk diline inelim. Arkadaşlar hiçbir şey eskisi gibi değil şu an. Şimdi yeni bir düzene giriyoruz dünya olarak ve evimizde de yeni bir sistem. Yönetim şekli değişti. Evet. Bunu bir şekilde anlatmak. Çünkü hocam 14 yaşındaki çocuk... Şimdi başlamayacak çamaşır asma. Eğer zamanında sorumluluk bilinci aşılanmamışsa bu çocuğa kendi ders çalışma, yatış saati, kendi eşyalarını toplama sorumluluğu almayan bir 14 14 yaşındaki çocuk bu saatten sonra da zor alacak. Ve anneler alacak onlar ki problemi bundan oluyor. İş evet. yaptırmaya çalışıyor o işte ne yapıyor rolantiye alıyor. Anne iyice sinir ediyor. Ne olacak yani almamış bugüne kadar yapmıyor. Bu konuşulması yapacak? Şimdi şöyle bir şey var. Böyle, böyle bir noktada kararlı ve sebat içerisinde olmak gerekecek. Bu işi evin otoritesini üstlenen insan net bir şekilde koyacak evet. ortaya. Hem tatlı hem sert bir netlikle annenizin üzülmesini istemiyorum. Program bu. Bu programa uyulacak. Netliğini baba verecek. Anne de bugüne kadar yaptırmadıysa ve yaparlarken zorlanıyorlarsa... Bir adım bile atmış olsa çamaşırın iki tanesini asmış bile olsa ne güzel astın, ne aferin ben hiç böyle asmıyordum. Bir de şunları da göreyim diyecek yönetecek koordinasyon sahibi olacak dedim ya koordine olacak. Evet. Anne yönetecek bugüne kadar yaptırmadıklarını yaptıramamışlığının farkına varacak ama vazgeçmeyecek. Çünkü bugün hani eskilerin çok güzel bir deyimi var. Bugün yaptığın sanaysa, e, banaysa yarın sana dönecek derdi bizim rahmetlik anneannemiz, babaannemiz. Hani evde silmek, süpürmek, toplamak, derlemek, elin alışması bugün biz yapıyor gibi görünebiliriz ama yarın kendi hayatımızda ve kendi başımıza kaldığımızda onlar bizim gerçekten e, heybemizdeki bizim yol arkadaşlarımız olacak. Geç kalmışlarsa Hiçbir yaşta hiçbir şeyi öğrenmenin ya da hiçbir alışkanlığa ulaşmanın evet. geçliği diye bir şey yoktur. Evet. Kararlı olacaklar, sebat olacaklar, babanın otoritesini kullanacaklar, tatlı sert olacaklar ve yapılacak bu. Başka bunun yolu yok. Yani yapılacak ya herkese kendi odaları kendi eşyaları kendi sorumlulukları verilecek anlatabiliyor muyum ortak medya içerisinde bazı şeyler düzenlenecek hı hı. ama anne vazgeçmeyecek. Anne eğlenceli olursa anne keyifli olursa anne çocuklarıyla birlikte bunları yapmanın ve paylaşmanın mutluluğunu kendi hissederse bunu çocukları zaten hissedecek. Anlatabiliyor muyum? Küp dibine sızdırır. İçimdeki neyse o sızacak dışıma. Evet. Balsam balım sızacak, sirkesem sirkem sızacak. O yüzden lütfen ballarını böyle hani e, sızdırıp... Şimdi diyecekler ki evet, bizim başımızdaki evet. kocalar ah sizin evlerde olsa dediğinizi duyar gibi oluyorum. Çünkü eşlerden destek alamayan tıpkı İpik Hanım gibi ne yapıyor tabii ki eşler? Biraz daha maalesef salgın sürecinde dezavantajı dijital bir beyine gidiyoruz. Dijitalleşiyoruz. Evet. Ee, çocukların zaten sabahtan akşama kadar ekran önünde dersteler. 6-7 saat ekrana bakarak ders çalışıyorlar. Bizim evimizde de var. Ee, 14-15 yaşında olmuş Ve e, ben diyorum ki bittiği zaman 3.30'da telefonu eline alma. Biraz dinlendir zihnini. Ekrana bakma. Çünkü bak. 6 saat boyunca ekrana bakma. Bana bak. <gülüyor> Benimle konuş. Ya da başka bir şey e, önermek Yani kek yapması, pasta yapması cinsiyet ayrımını bırakıyoruz burada. Yani kız çocuklarını mutfağa sokalım, erkek çocuklarına tabletleri, telefonları verelim, kumandaları otursun. Köşe başında değil. Öyle bir dünya yok. Çünkü bu çocuklarımız ileride çalışan ve kariyer sahibi insanlarla evlenecekler. Gitgide bu arttığı için bu tarz evlilikler. Evet, o zaman erkek çocuklarımızın da evlendikleri zaman çalışan eş seçecekleri için ev işlerinden anlayan bireyler olması gerekiyor. Bunu da söylüyorum. Aynen öyle. Aynen. Ee, bu durumda dijital dünyadan nasıl soyutlayacağız? Mesela İpek Hanım hiç çocuğunu tablet, telefonu internetten uzaklaştırıp istiyor ki daha e, e, yararlı aktiviteler bulayım. Kadın bu yüzden de yoruluyor. Şimdi bakın e, dijital dünyayla ilgili hani tabii ki telefon, e, tablet, e, bilgisayar çocukların elinde bu eğitim sisteminden dolayı mecburen olmuş gibi görünebilir. Fakat her çocuğu kendi odasına gönderip odanda işte telefonunla ilgilen, yani odandan dinle, odandan takip et sürecini yaptılar diyelim ki. Yapabiliyorlarsa bile hani şeyler bittiğinde, dersler bittiğinde herkesi ortak bir yerde toplamak. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela evde üç çocuk varsa biri salonda yapsın, biri mutfakta yapsın, biri oturma odasında yapsın. Anne oralara girip çıkabilsin. Girip çıktıkça kontrol etsin. Bitti mi? Orayla çok takılmasın. Aa şöyle mi olmuştu böyle mi olmuştu laf atsın anlatabiliyor muyum? Öbürüne başka bir şey söylesin. Öbürüne başka bir şey söylesin. Aynı masada zapt etmek zor mu olur? Aynı masada zapt etmek zor değil ama şöyle bir durum var. Hepsi birden aynı saatte derse girip aynı saatte derse çıkmadıkları için hani, etkileyecekler. birbirlerini etkileyecekler ve dikkatleri dağılacak. Ama boş zamanda. Ama ders serbest çalışma zaman. evet ders çalışma ve serbest zamanda ortaya otursunlar. Anne de eline bir yaz desin ki mesela ben de sizin günlüğünüzü tutuyorum. Hani o fotoğrafları yapıştıracaktık ya ben de bu her gün günlük tutuyorum. Şu ben şöyle yaptım babanız böyle yaptı siz böyle yaptınız bu şöyle oldu bu böyle oldu. Ya da eline bir kitap alsın bir dergi alsın anlatabiliyor muyum ya da örgüsünü alsın. Örgüsün örsün çocukları etrafında olsun. Aynı masanın içi etrafında. Aile olduğunu çocuklara hissettirsin. Mümkün olduğunca çocuklarla sohbet etsin, dertleşsin, eğlensin, ilgilensin. Anne bunu yaparsa bu ister istemez çocuklara da yavaş yavaş yayılacak. Ve şunu yapabilir anneler yaş aralığı büyük çocuklar var ya abinin mesela bir alttakini kontrol etmesi Hı. sorumluluğunu vermesi Hı. bir alttakinin de bir alttakini kontrol etmesi bir altında bir altını kontrol etmesi en gibi en alttaki belki mi kontrol edeceğim? En, en alttakine de evdeki kuşun kontrolünü versinler <gülüyor> ya da kedinin kontrolünü versinler ya da çiçek sulamanın bir tane kontrolünü versinler diye. hani Herkese bir sorumluluk verip o sorumlulukların akşam hesap e, vakti geldiğinde diyelim ki saat 9.30-10.30 arası ailenin çay sohbeti arası olsun. Baba ile anne böyle güzel güzel otursunlar, her şeyleri hazırlayıp koysunlar, çocuklar tek tek anlatsınlar bugün ne yaptınız, böyle mi oldu, şöyle mi oldu? İşte evdeki sohbet ortamının yok olduğundan bahseden aileler evet. konuşamıyoruz. Herkes cep telefonlarını alıp bir odaya çekiliyor demenin önüne geçen bir aktivite. Evet, bunun özel aktivite bile değil. Akışında, akışında doğal. Akışında doğal. Hani çünkü biz Türk milleti olarak yemeği içmeyi çok seven bir milletiz. Evet. Hani oraya akşam konacak bir çerez, işte annenin yaptığı bir tatlı, babanın dışarıdan getirdiği işte bir başka bir yemek çeşidi, içecek. Bunların hepsi o kadar keyifli hale getirebilir ki süreci. Bunlar birlikteliklerle hani alışmadığımız bir şey olduğu için herkes kenara çekiliyorsa. O kenara çekilmenin suçlusu hiç kimse kusura bakmasın o evin büyükleri onlarla ilgilenip tabii onlarla sohbet edip onlarla dertleşip onlarla paylaşıp bütün bunları yaparlarsa çocuk eve koştur koştur geliyordu dışarıdan. Niye? Anne soracak bugün ne yaptınız? Babasına söyleyecek bugün böyle yaptık. Böyle olmuştu arkadaşım böyle demişti. Öğretmenim böyle yaptı ben böyle cevap verdim. Anne bak şöyle yapsaydın daha da güzel olurdu. Hmm, tebrik ederim ben bunu hiç düşünmemiştim. Aferin sana. Demek ki çok güzel cevaplar verebiliyorsun sen. Bugünden sonra bazı şeylerin sorularını da cevaplarını da ben senden öğreneyim gibi paylaşan anne babaların çocukları. Bunları telefona, tablete, şuraya buraya dağılmaz. Elbette ki dağılacağımız vakitler oluyor. Özel alanlar, hayatı, özel zamanlar. Özel zamanlar. Mı? Onların süreci içerisinde serbest bıraksınlar ama o bir saatlik, bir buçuk saatlik alan içerisinde onlar yesin, içsin, gülsün, eğlensin, işte ne bileyim çizgi oyunları oynansın, başka oyunları oynansın, çok güzel bir çok tatlı fikirler üretebilirler hep birlikte anlatabiliyor muyum? Sonrasında da geri çekilip herkes odasına çekilip dişini fırçalayıp pijamasını giyip yatağına yatıp hani duasını edip selametleştikten sonra da anne ile baba kendi başına kalsın. Biraz onlar da sohbet etsinler sonra da kendi kendilerinden ayrılsınlar ayrı sohbet etsinler. Onlar yazacaklarını yazsınlar WhatsApp gruplarına laf atsınlar örgüleri varsa örsünler. WhatsApp grubu deyince hocam oraya... Başından beri acaba nereye araya soksam o lafımı diye son zamanlarda danışanlarımdan da gördüğüm e, tabii erkekler özellikle erkekler adına şikayet geliyor nedir bu e, cep telefonu akşam eline alıyor adam diyor işte kocam diyor kadın. Saatlerce yazışıyor, sürekli ötüyor diyor. Şimdi son zamanlarda bu kurumsal yerlerde de çalışın hiç fark etmez devlet memuru ya da özel sektör. Gruplar var WhatsApp grupları. Evet çok... derecede bir oradan ötüyor bir oradan ötüyor bir ona cevap veriyor. Şimdi ben şunu e, kimin WhatsApp grubu varsa şu an telefonunda saat akşam 8'den sonra hiç kimse kimsenin işini yapmak zorunda değil. Cidim, cidim. Eğer mesainizdeyse yani siz nöbetçi bir doktor değilseniz bir acil haber beklemiyorsanız doğum takip eden bir kadın doğumcu değilseniz tamam mı çok acil eczem bir durumunuz yoksa sizin siz işinizi bitirdiniz özel sektör ya da memursunuz sizin mesai saatiniz bitti artık iş yeri her neyse anahtarı kit kapattınız evinize geldiniz evet. artık o an ev ahalisinin ve evdekilerin hakkını teslim etme zamanıdır ve bundan zevk alma zamanıdır. Bu durumda biz akşam onları 11'e kadar WhatsApp gruplarında yazışmaları çok sağlıksız buluyorum arkadaşlar. 10'da 10 da 10.30'da ne diye bir WhatsApp grubunda bir şey yazar? Haksız mıyım hocam şimdi diyor Yok. ki adam ama diyor yazdı diyor şimdi ayıp olur ona cevap vermesem Suçluk duygularıyla cevap veriyor. Bitmiyor konuşma ee, başlıyor, burada halkımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Kimse tek izlenmiş WhatsApp grubuna yazmayın arkadaşlar. Yani 12'den sonra birini arıyor muyuz değil mi ondan sonra? WhatsApp grubu da aynı şey kapıya tıklatmak bence WhatsApp grubuna yazmak belli bir saatten sonra gereksiz bakın elzem durumları kenara koyarak söylüyorum. Laklak evet. lak için. Birinin gidip kapısını habire vurmak demek benim nazarımda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle. Ee... Çok sağlıksız kullanıyoruz. WhatsApp gruplarına baksınlar derken benim söylediğim şey şu. Hani gün içinde bakamamıştır, tabii, tabii. bir şey olmuştur, önemli bir şey Hı. olmuştur, birinin doğumu olmuştur, birinin ölümü olmuştur, biri bir yere taşınmıştır, biri güzel ve bir espri bir şey söylemiştir. Hani günlük dışarıdaki sosyal hayattan uzaklaştık ya. Ama bu benim için olur. 15, tabii, yarı, hani yarım saat olsun. En fazla o kadardır WhatsApp'ta zaten. WhatsApp'ta yazışmak nedir Şimdi Allah aşkına? bakın alacak. o sizin söylediğiniz şey akşam eve gelip yatana kadar olan bir evet. süreç. E böyle bir süreçte o zaman o 1,5 saati nerede yapacağız? Hani, o, hani karısıyla neyi paylaşacak? Çocuklarıyla neyi Paylaşma paylaşacak? Yani şimdi bakın e, eğer kıymetli anneler ve babalar evlatlarınızla gerçek ve samimi bir şekilde bir şeyleri paylaşmazsanız o paylaşmanın keyfi ve zevkini onlara da hissettirmezseniz çok kısa bir zaman sonra onlarla öyle bir bağınız kopar ki isteseniz de artık onlara ulaşamazsınız ve şimdi Evin içinde bu süreçte yaptıklarınız Onların ilerleyen hayatlarında onlar evlenip barklanıp evden uçup gittiklerinde Hı. çok güzel hatıralar olarak kalacak. Ben mesela annemle babam cumartesi pazar günleri cumartesi günleri annem hamur yoğururdu. Hı. İşte peynirli işte ne bileyim maydanozlu işte kıymalı patatesli bir sürü iç hazırlardı. Bükme onu. Ha. Hala devam eden geleneksel, geleneksel annem evine giderim ben bazen. Ay yani, bu sonra. çok güzel bir şey. Annem bir taraftan ya hani açar yapardı. Babam yanda saçta onu küçük tüplü bir saçımız vardı. Pişirirdi. Biraz ayranımız olurdu. Biraz çayımız olurdu. Sofra bezinin etrafına otururduk, Hep beraber yerdik. Gülerdik. Eğlenirdik. Anlatabiliyor muyum? Hani onları özlüyoruz. Özlememize sebep olan şey ne? Gerçek mutluluğu çocuklukta yaşadık ya. Bu sebeple işte çocuklarınıza mutlu olacağınız, aile Duygular, birliğiniz unutulma. olacağınız. Duyguların kodu çok Kuvvetli değil mi duygular? Yani, tabii hiç biz bu aktiviteleri şunun için söylemiyoruz. Zamanı geçirin, işte onların zihne açısından ziyade bunlar zaten olacak şeyler. Ama asıl mesele bu aktivite şu duyguyu tetikleyecek, Siz çocuklarınızın hafızasına belleğinde böyle bir duygu kodlanacak ve bunu da kendi ailesine taşıyabilecek aslında. Ya, yemek yaptırsan, evet, yemek yaptırsan, ev süpürtsen, ne bileyim çamaşır astırsan, evet. bunlar annenin kendi başına zaten hiç kimseye yokken evde yaptığı şeylerdi. Ama bunu yap. Yaparken, sorumluluk duygusunu paylaşmayı, görev almayı, eğlenmeyi, süreci takip etmeyi çocuğuna öğretiyorsun ve birlik içinde olmayı öğretiyorsun ve oradaki mutluluğu tatmasını ne diyorum ben fotoğrafını çekin, gülün, saklayın, bir yere koyun bazı şeyleri. Bu sebeple eğer evde çocuğu mutlu edecekseniz anne baba olarak hep birlikte mutluluğu birlikte paylaşmalı ve birlikte çözüm bulmalısınız. Yorulduğu zaman anne, anneyi toplayacak olan kim? Her şeyden önce baba. Evet. Akşam çoluk çocuk, herkes kendi odasına çekildi, yatağına çekildi, yatacak. İşte birer bardak kahve içelim, hatun bak kahve yaptım ya. Senin kadar güzel olmadı ama hatun bak bu sefer de ben bir kahve yaptım. Beraber hani bir kahve içmek beraber bir dertleşmek günün işte bir hani fizibilitesini yapmak işte ne yaptın bugün iyi misin demek dertleşmek bak iş yerinde böyle oldu demek annem de telefon etti şöyle dedi demek bunları yapabilmek eşin gerçekten kadının kime ihtiyacı var kadının eşinin sevgisine ilgisine ihtiyacı var hani bunlar da çok büyük şeyler. Kadın bunlarla rahatlayıp kendini sakinleştirdiğinde gündüz evin içindeki savaş onu çok da etkilemeyecek. Belki bedenen yorulacak ama uyuyunca geçecek zaten. Ama ruhsal olarak yorulursa uyuduğu zaman geçmiyor diyorsunuz ya 8-9 saat uyusam bile sanki böyle dayak yemiş gibi kamyon geçmiş gibi benzetmeleri var evet. izleyenlerimizin. Ben sabahları böyle kalkıyorum diyorlar. İşte burada aslında bedensel yorgunluğun yok senin. Ruhsal yorgunluğunu. Sağlı zihinsel yorgunluğunu. Evet o yüzden de kadının kendini birazcık daha mutlu hissetmesi Önemli. beyefendilere bağlı. Yani evet. %70, %80'i beyefendilere bağlıysa %30, %20'si de kendilerine bağlı. Hani kendilerine de özgü şeyler yapacaklar. Evet. Kendilerini neyle mutlu ediyorlarsa, neyden zevk alıyorlarsa hani bir film seyredip rahatlamak mı istiyorlar? İşte ne bileyim e, bir hani hayat hikayesini dinlemek istiyorlar. Ya da işte bir yemek tarifine mi bakmak istiyorlar? Bir örgüyü mi öğrenmek istiyorlar? Bir tespit sanatındaki bir ana noktayı mı fark etmek istiyorlar? Bunlar rahatlatıyor. Evet. Her insanın kendisini rahatlatan bir süreci var. Evet. Aslında birçok sorumu cevapladınız. Ben soru cevap yapacağım. Belki bugün biraz soru cevaplara daha çok ağırlık vereceğiz. Çünkü öykümüzü çok güzel değerlendirdik. Ve öykümüzle beraber Peki sizin öykünüz ne diye ben çocuklarınızla yaşadığınız salgın sürecinde evde yaşadığınız o annelik yükünde e, ezildiğinizi hissediyorsanız lütfen adım adım insan Instagram hesabına yazın birazdan başlayacağım. Ama siz zaten ilk 3-4 sorumu cevaplamış olduğunuz sohbet arasında hocam. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Salgın sürecinde anneler psikolojik olarak dinlenme alanlarını nasıl bulur dedi ki bu bundan bahsettiniz. Biz toplum olarak Hobi bulamama gibi bir sorunumuz var. Yani e, hobi demek hobi kültürümüz yok daha doğrusu. Son zamanlar ben 90'lı yıllarda çocukluğuma tekabül ediyor. E, hobi bahçeleri vardı. Mesela, evet, Hobi e, bahçeleri yazan vardı. diye. İşte insanlar oraya. Her bu anneannelerimiz, dedelerimizin de yaptığı e, bir şeydi. Yani onlar evet. oradan e, kinta, e, şey yapıyordu ama alıyordu ama onlardan zevk kalıyordu yapmak için. Şimdi hobi bahçeleri, hobi kulüpleri, hobi atölyeleri modern çağın zamanlarında. Peki salgın sürecinde? Anneler kendilerine ait, aa bu benim hobim olabilir, bu beni çok rahatlatıyor dediği şeyi nasıl anlayacak? Az önce verdiğiniz örnekleri biraz da bir tık daha genişletelim mi? Şimdi şöyle anlayabilirler, ee, birkaç tane herkesin zevk aldığı şeyler farklıdır ya işte diyelim ki ahşap boyamaktan zevk alıyor. Ya da diyelim ki tığ örgüsünden zevk alıyor ya da işte örgü örmekten zevk alıyor ya da Etamin işlemekten zevk alıyor. Çünkü şimdi etaminlerimiz de büyüdü, şekillendi, ev resimleri yapıyoruz, gül resimleri yapıyoruz, tablolar çıkarıyoruz falan. Kendisi birkaç şeyden sonra neyden zevk aldığını bilir. Zihnini neyin rahatlattığını bilir. Belki sadece ayaklarını uzatacak, sıcacık bir çayı ya da kahveyi eline alacak ve hani hiçbir şey yapmadan bomboş oturacak. O da onun için bir zaman bekliyor. Yani illa dediğimiz zaman hep bir aktivite. Gerekiyor. Hani bir şey yapmam gerekiyor, bir şeyle meşgul olmam gerekiyor. Bu ellerimle hani bir şey örmem, bir şey çizmem, bir şey yapıştırmam gerekiyor diye düşünenler için. Aslında zihinsel boşalım sadece gerçekten doğru şeyleri düşünebilmek, doğru bir nefes egzersizi Evet hocam? Yani kendilerine bir alan oluşturup anlatabiliyor muyum? Sakin ve sessiz bir şekilde başlarını bir yere yaslayıp böyle çok rahatlatan zihni alfa boyutuna düşüren ney müziği tarzı müzikler dinleyerek hı hı. Ve, ve hani sakin sakin yavaş yavaş kendilerini dinlendirebilirler. Yürüyüşe çıkabilirler. Sitenin bahçesinde güzel bir yürüyüş yapabilirler. Ellerine de güzel bir detoks suyu alırlar. İşte içine limon katarlar, nane katarlar, elma katarlar. Onunla birlikte şöyle bir rahat rahat yürüyüp bir dolaşıp gelebilirler. Evet keyif almak için değişik bir yemek yapabilirler. En yakın arkadaşlarıyla sohbet edebilirler. Anlatabiliyor muyum karşılarını açarlar onu dertleşirler konuşurlar işte ben böyle yaptım sen böyle yaptın çünkü insanın insana her zaman ihtiyacı var. Belki maske mesafe ve temizlik. Kurallarına dikkat ederek hala sosyal hayatımızı biz sürdürebiliriz diyebiliriz. Kesinlikle sürdürebiliriz. Yeşil alanlara biliriz. gitmek, parklarda oturmak, ortadaki koltuğu boş bırakırsın. Karşılıkla oturursun karşılıklı böyle. Karşılıkla oturursun, dertleşirsin, o seni onu dinlersin, o seni dinler. E i̇şte elindeki getirdiğin şeyden bir içersin, bir yersin, bir dertleşirsin, iki kelam edersin, oh be rahatladım dersin. Çünkü insan konuştukça ve anlaşıldıkça rahatlar bunu sakın unutmayın. ama biz bu anlaşılmayı ve koca, şeyi anlaşılmayı ve e, rahatlamayı sadece kocamıza adapte ettik şimdi şöyle bir şey var maalesef Hayır o ben bunu görmek doğru değil bunu söylemek istiyorum. Maalesef toplumumuzda hanımefendiler er, ya yani kocalarından eşlerinden bu anlaşılmayı sohbet etmeyi paylaşımı görmedikleri anda hemen kilitliyorlar kendilerini. Depresif evet, onlar... hissediyorlar yorgun hissediyorlar bıkmış. Yani zannediyorlar ki diğer insanların kocaları sürekli onlarla sohbet ediyor, onlar çok mutlu, benim bir kocam böyle. Bu çok yaygın bir problem ama şu demek değil, benim kocamla paylaşımım kısıtlı, sohbet edemiyoruz. Peki ben bu alan boş ya, ben bu alana boş böyle oturup akşama kadar düşünüp, söylenip, oramaları şikayet ederek mi geçirmeliyim? Yoksa kalkıp bir dakika ya, benim hayatım kocamdan ibaret değil ya, ya benim ruhumu besleyecek tek, tek alan o değil. Kalkıp bir şey yapmalıyım kendim için diyebilmek aslında bu, bu gerekiyor diye düşünüyorum. Ben. Bunu da kimden öğrenecek? Şimdi diyecekler ki, sizlerin meslekleri var siz kafanızı oranı takıyorsunuz bizi ev hanımı izleyecekler. Bana gelenleri o kadar iyi biliyorum ki ben. Ama şimdi bakın. <gülüyor> siz, ne diyeceksiniz? Hayır bana? siz ev hanımısınız ama bizim mesleğimiz var dışarı çıkıyoruz ama biz bir değil iki kere de yoruluyoruz. Üç kere de yoruluyoruz. Eve işimizle geliyoruz, telefonumuzda işimiz oluyor. Eve gelirken yapmamız gereken alışveriş oluyor. Eve giriyoruz belki asılmış çamaşırı. İşte yardımcımız, evet, yardımcımız belki e, dedi ki işte hocam çamaşır balkonda unuttum yağmur yağıyor onu bir al koştur koştur. Yardımcı Hın da yok benden. Ya, hocam ondan sonra yani işte sofraya bir şeyler yapmaya evet. çalışıyoruz. İşte kızımız başka bir şey bekliyor, oğlunuz, oğlunuz başka, başka bir, şey. bir şey bekliyor, eşiniz başka. Ay durun şey. hocam ben de <gülüyor> <gülüyor> hocam öyle bir anlatıyorum ki ben yoruldum. Ama şimdi bunu de, yaşıyoruz ama. Ama biz bunu yaşıyoruz. Yani çalışan evlerimizdeyiz diye bir şey yok. Biz çalışan insanlar dışarıda gerçekten dağ. Bazı ya şeyleri. da çalışan hanımefendilerin eşleriyle paylaşımı çok daha iyi diye bir şey de yok. Hayır hayat, hayat hiçbir zaman stabil değildir ki hiç kimse için stabil değildir. Evet. Aynı karından dünyaya gelen iki çocuk birbirine benziyor mu ki? Eşlerin hepsinin ilişkileri birbirine benzesin ya da herkesin ilişkileri farklı olsun da benim ilişkim farklı olsun. Her evlilikte, her ilişkide, her anne çocuk ya da baba çocuk ilişkisinde, her kayınvalide gelin ilişkisinde... Her kardeşler ilişkisinde hep inişler çıkışlar var zaten olmalı da stabil olduğu sürece bu yanlış bir şey. Ben kendimi mutlu etmeyi beceremezsem bakın bunu sakın unutmasınlar. Şöyle büyük puntolarla söyleyin lütfen kimse, kameralar hocama gitsin. Hiç kimse beni mutlu edemez. Bir daha tekrar. Ben kendimi mutlu edeceğim. Evet, ben hiç kendimi bu, mutlu edemezsem. Kimse beni mutlu edemez. Çünkü ben mutsuzluğa karar vermişsem. Giymişsem o mutsuzluk zırhını suratımı da asmışsam işten tut tut tut konuşuyorsam oradakine o zaman ne anlarım kim, kim bana ne söylerse Güllerde gelsin çelenklerde gelsin bahaneler bulacağım çünkü tabi söyleneceğim çünkü ama ben mutluysam ve kendimi mutlu etmek üzere yaşıyorsam hayat zaten böyle bir şey olmalı yani hiçbir bakın an yaşanmalı çünkü zaman geçiyor. Akıp geçiyor. Yani bunu hanımefendiler bunun keyfine varsınlar anı yaşasınlar ya zamanı hissetsinler olayı fark etsinler işte sabah çıkarken eşim suratına astı gitti hocam gene bana ne yapmaya çalışıyor belki adamın bir şey düşündü belki işiyle ilgili bir derdi var. Çok kişiselleştiriyoruz bu da çocukluk kodlarıyla alakalı hocam şimdi çok üzerimize almayı o kadar seviyoruz ki nasıl bir ebeveyn elinde büyüdük nasıl bir ilk öğretimde Okuduk bunların hepsinin çok önemi var. Yani anne ile çocuğun iletişimi olumlu ve güzelse hiçbir zaman sevgili hanımlar bize ne kızsınlar ne küssünler. Bu bir istatistik veri dışarıdaki dünyada büyüyen çocuğun ilişkisi ve iletişimi evine işine arkadaşına komşusuna çocuğuna bakışı bir o kadar değişiyor. O yüzden ilk öğreti anne ile başlıyor. Anne ne kadar samimi, ne kadar olumlu, ne kadar sıcak, ne kadar pozitif olursa çocuk bir o kadar olumlu, sıcak, pozitif ve iletişime açık evet. dünyaya geliyor. Tıpkı şu an izleyenler psikologlardan, uzmanlardan sıkıntılarla ve sorunlarla baş etme becerisini nasıl kazanacaklarını öğrenmek istiyorlar ya aslında çocuklarımız da Henüz doğduklarında sorunlarla başa çıkabilme yetisini sizin kendilerine vermenizi bekliyorlar işte öğretmenizi evet. bekliyorlar. Nasıl siz bakın 45-50 yaşında belki o kadar bile geliyorsunuz 60 yaşına hala bir şeyler öğrenmek istiyorum. Sorunlarımı nasıl yönetebilirim, duygularımı nasıl kontrol edebilirim derdindesiniz. İşte ilk çocukluk döneminde çocuk bunu anneden öğreniyor. Ee, ben bir nedenle psikologları uzmanları takip ediyorsunuz diye bir çekiliş sorusu sorduğumda hep kendimi yetiştirmek, kendimi geliştirmek ve sorunlarla başa çıkabilme becerisi kazanmak için deniliyor. Şimdi salgın sürecinde yaşanan problemlerde görülüyor ki sorunlarla baş etme yetiştisi yüksek olan, evet. krizleri çözebilme becerisi olanlar daha az kaygı ve öfke hissediyor. Peki dedim mi ben öfke hissetmiyor. Mümkün mü böyle bir şey? Öfke Yok değil. değil. Ama onu kontrol edebildiğini daha rahat görebiliyoruz değil mi önce? Daha olumlu bir şekilde bakmayı evet. öğretiyor kendine. Yani şiddetli, sekiz şiddetinde öfkeler ortaya koymuyor. Hı -hı. Daha ılımlı, daha olumlu. Artçı sarsıntılar. Evet yani, yani seni yaptığından hoşlanmadım. Bu benim hoşuma gitmedi. Bunu daha farklı yapmanı beklerdim demekle tekme tokot üstüne gitmek ya da hakaretlerle üstüne gitmek çok farklı bir şey. Evet. Hani neyi öğrenirse çocuk rol model olarak onu alıyor ya o sebeple de ona göre yol haritası belirliyor. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. 3 i̇şte aylık bebek, 2 aylık bebek, 5 aylık bebek benim neyimi anlayacak? 1 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk benim neyimi anlayacak? Demeyin. Annenin huzursuzluğunu o kadar iyi anlıyor ve hissediyorlar ki ona göre de bir değişim sağlıyor. Evet ve eğer yeterli bir şekilde bu problemin, bu surat askınlığının ondan olmadığı, Evet. hissettirilirse o zaman ileride kocası ya da karısı surat astığında herhangi bir trip attığında ben ne yaptım ki acaba niye böyle yaptı diye kişiselleştirmiyor. Nereye dayanıyor bakın görüyor musunuz bir davranış? Tamam. Bir de iletişim zannediyorlar ama onu. Anne sürekli surat astığında, sürekli trip yaptığında, sürekli bir şeyi masaya vurduğunda onu görüyor görüyor ya evlilik ilişkisinin böyle ya da başkalarıyla iletişimin böyle olduğunu zannediyor. Ben diyor bilmiyordum ki normal bir iletişim ben öyle gördüm. Ben onun normal olduğunu zannediyordum. Yani tepkiler kızarak, bağırarak, küsterek. söylenerek, küserek yapılır zannediyordum. Konuşulacağını ben şimdiye kadar hiç öğrenmemiştim ki kadar. diyor. Evet. Hocam 15 dakika sürem kaldı. Lütfen gelin soru cevap yapalım. Biraz evet. da e, İpek Hanım gibi şu an salgın sürecinde annelik yükü taşıyan annelerin e, yüreğine biraz olsun böyle bir nebze dokunalım hocam. Mesela demiş ki. Naciye Hanım. Adım adım insan Instagram'dan gelen yorum ve DM'den gelen mesajlara dönüş yapıyoruz efendim. Çocuğum iki yaşında demiş Naciye Hanım. Ders çalışmıyor, yemeğe alışmıyor. Muhtemelen yemek yeme sorunu var. Sorumluluk almıyor, çiçek sula deyince yapmıyor. İnatçı çocuklar için ne yapmalıyız? Bir kere inatçılık benim farkıma varın demektir. Hı hı. İnatçılık. Beni anlayın demektir. Ben buradayım demektir. Anne babanın yanlış yaptığı bir davranışa karşı çocuğun gösterdiği net bir tepkidir. Anne baba ne yaptı ki çocuk böyle bir sorumluluğu almak istemiyor. Bunları yapmak istemiyor. Dönüp kendilerine bir baksınlar. Çünkü çocuk eğer inat ediyorsa o inatta İletişimi devam ettirmek, sürekli devam ettirmek kesinlikle vardır. İnatlaşarak benimle ilgileniyor çünkü. Ben inatlaştığımda, ben kızdığımda, ben söylendiğimde, ben bağırdığımda annem bana ya da babam bana tamam diyor ve hep birlikte benimle ilgileniyorlarsa eğer ben o inatlaşmaya devam ettiririm. Eğer 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ya da bir erkek çocuğunun ders çalışması sorumluluğu 12 yaşına veril kadar verilmedi ise bu çocuğa büyük bir ihtimalle çocukluk yıllarında canım, cicim, gülüm, balım, her şeyim dendi, el bebek, gül bebek büyütüldü ve sonrasında şimdi sorumluluklarını al dendiğinde hiçbirini yapmak istemez. Çünkü benlik duygusu 0-6 yaşta gelişen bir duygudur ve 0-6 yaşta sorumluluk alma yavaş yavaş anneden ve babadan rol model alınarak öğrenilir. Çocuk eğer çiçek sulamıyorsa ne yapmak istersin diye sorsun. Ya sen ne yaparsan mutlu olursun evin içindeki şu şu şu işlerden şık sunsunlar seçenek sunsunlar şu şu şu işler var bunlardan hangisini yaparsan mutlu olursun peki tamam çiçek sulamaktan hoşlanmayabilirsin. Peki şunu yapmaktan şunu yapmaktan hangisini seçmek isterdin? Ve attıkları küçük adımlarda da hmm teşekkür ederim. Aferin sana. Gördün mü bir şeyi başladın ve başarmak için ilerliyorsun abartmak da değil ama yapmaya başladığını fark ettiğinizi çocuğa hissettirmek. Ve çocuğun inatçılığı konusunda sen inatçısın halana çektin, sen inatçısın dayına çektin, sen inatçısın kime çektin benim çocuğum böyle olamaz gibi sözler söylerseniz o çocuk madem bana böyle diyorlar ben de daha beterini yaparım. Ya İnaççılık şey değil kahverengi gözlü sarı saçlı olmak gibi bir şey değil. Davranışlar değişir dönüşür. Farklılaşır. İnaççılık da öğrenilen bir şeydir. Evet. Farklılaşabilir. Yani genlerde bir kod değildir aslında bu. Direkt Biraz belki hani böyle öyle. asilik ya da hani böyle hakkını savunma bunlar mizaç özellikleridir ama 0-6 yaş döneminde bu kadar baskın bir şekilde inatçılık varsa burada karşıdan çeken bir şey var. Anne babanın tavırları var. Bakın mesela baba bana geliyor diyor ki benim çocuğum inatçı işte bağırıyor, kızıyor, şunu yapıyor bunu yapıyor, böyle yapıyor. Peki sen ne yapıyorsun? Sen kendini değiştirmek için gerçekten ne yaptın? Bir tane şeyi yapınca anneler babalar kendilerinde her şeyi değiştirdiklerini zannediyorlar. Hayır bir tane şeyi değiştirdin. Şimdi ikinciyi dene. Şimdi üçüncüyi dene. Sen ne kadar değiştin ki çocuğundan ne kadar değişmesini bekliyorsun? Bu o kadar önemli ki anneler bakın inatçılık çok ciddi bir risk, bir direnç, bir kararlılık mekanizması. Eğer çocuk inatçılık ediyorsa sessiz çığlıklar atıyor. Lütfen beni anlayın, benim farkıma varın, beni sevdiğinizi söyleyin demeye çalışıyor. Eğer bunu yapabilirlerse o bağırıyorsa, ağlıyorsa, yapmayacağım diyorsa her şeye rağmen ona bir sarılınsın sımsıkı. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Anlamak için elimden geleni yapıyorum bana söylemek istediğin ne var deyin anlatabiliyor muyum suratınıza asarsanız kaşınızı gözünüze eğerseniz ben değiştim hocam nasıl değiştin ben artık ona vurmuyorum sürükleyip odadan odaya atmıyorum peki sen bunu yaparken senin çocuğuna bunu yaparken o çocuğun dünyasında neler alt üst oldu? Sen bunları yapıp bırakınca o çocuk da bunlar kolay kolay düzelecek mi? O çocuk ya. bırakmıyor ama onu. Asla bırakmıyorlar. Bizleri öyle bırakılacak bir şey değil. Çünkü. Asla bırakılmıyor yani canı acıyor, yüreği acıyor. Bakın o, o esnada şiddet esnasında. Korku artıyor, kaygı artıyor. Çok ciddi anlamda şimdi bana ne yapacak diye düşünüyor. Ve nefesi kesiliyor, kalbi atıyor. Yüksek bir binadan aşağıya düşerken ne olacak demek gibi bir şey bu. Ya da bir evin altında kalırken şimdi ne yaşayacağım demek gibi bir şey. Hele baba ve anne büyükse ve çocuk küçücükse bir kız çocuğu ya da bir erkek çocuğu bu hiç fark etmiyor. Bunların sonucunda kendince direnç geliştiriyor. Evet. O yüzden lütfen daha yumuşak, daha samimi, daha içten. Evet. Tıpkı peygamber efendimizin sünneti Seniyesi gibi aslında evet, anlatmaya hocam. Evet. Şimdi e, bir e, takipçimiz merhaba lütfen okuyun demiş okuyorum. 14 yaşındaki oğlumla hiç anlaşamıyoruz ne yapsam ne söylesem ters diyor beni sürekli çatışma halindeyiz. Aile apartmanında oturuyoruz en ufak bir çatışmada ben babaanneme gidiyorum deyip kapıyı çarpıp gidiyor ve ben çok yoruldum bu durumdan. Eşime taşınalım diyorum bir türlü ikna olmuyor ne önerirsiniz? Teşekkür ediyorum bu soruyu Teşekkür paylaştığınız için. Soru. İsim okumak istemedim. Özel soru olduğu için göz gezdirdim için. Güzel. Aile ben bu tarz e, sorular çok nadir geliyor bu itiraflar. Ne söyleyeceksin hocam Merakla ben bekliyorum. Şimdi bakın, aile apartmanında zaten hani e, ne söylerse reddeden bir çocuk anne babanın, ebeveynin tutumundaki e, tutarsızlıktan kaynaklı olarak çocuk annenin ya da babanın davranışlarını ya da isteklerini reddeder. Böyle bir durumda açıkça aleni ben babaanneme giderim ben dedeme giderim ben amcama giderim ben halama giderim burada değişmesi gereken kim biliyor musunuz babaanne ve baba ya da hala ya da anneanne aile apartmanında kim oturuyorsa ve çocuk ben şuna giderim diyorsa değişmesi gereken şuna dediği o insan. Çok zor gibi. Orada. Diyor. Zaten değişmedikleri için evet, efendi taşınalım diyor. Çünkü kayınvalide de 14 yaşındaki çocuğu besliyor. Eğer kayınvalide gelin çatışması varsa o oh, bu kayınvalide için bir nimet. Çok büyük bir nimet. Evet. Çok, burada da o zaman eğer kayınvalide değişmiyorsa ki değişme süreci çok zordur. İşin ortasına gelmesi gereken şey evin reisi baba. Çünkü anne ile evlat arasındaki bağ koparsa ve kayınvalide gerçekten hani tenzih etmek istiyorum iyi ve güzel davranan kızını ya da oğlunu anne gibi saran kayınvalidelere sözümüz yok. Ama gerçekten kızına ya da hani damadına ya da gelinine düşman gibi davranan kayınvalideler varsa onlara sadece bir tek şey söylüyorum. Kendi düşmanlığınız için torunlarınızın canını yakmayın. Bakın ben bir insan tanıyorum yaşı 34 ve bu insan çok da sevdiğim bir dostum bugün olmuş hala sıkıntıya düştüğü anda babaannesinin mezarına gidiyor. Babaanne 5-6 sene oldu öldü Allah rahmet eylesin. Ve hani daha yeni yeni annesiyle ilişkilerini toparlamaya başladı. Çünkü annenin yerine babaanne geçmiş. Evet çünkü her şeyini babaannesine anlatıyor, her şeyini babaannesiyle paylaşıyor. Giyeceğine babaannesi karışıyor, haşlığını babaannesi veriyor. Töhmet altında ve ciddi bir sürecin içinde ona ben sahibim egosu ile yetişen, yetiştirilen çocuklar Sonraki süreçte babaanneler, dedeler, dayılar, halalar neyse işte büyükler ölüp gittiğinde sap gibi ortada kalıyor. Evet. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. E böyle olmasını e ister misin? kaybı yaşıyorlar aslında. Diye. Bu gerçek sevgi değil. Evet. Sevgili kayınvalideler bizi dinliyorsanız Allah rızası için. Hocam şu kamera. Bu gerçek sevgi değil. Yani sizden rica ediyorum torunlarınızı lütfen böyle sevmeyin. Çünkü yarın bir gün sizler ahirete intikal ettiğinizde o çocuklar gerçekten yapayalnız, kimsesiz, çaresiz kalıyorlar. Ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mezarınızın başına geliyorlar ama sizden de bir cevap alamıyorlar. Bu gerçek sevgi değil. Lütfen anneleriyle babalarıyla sevgi ve barış içinde onların sözlerini dinlesinler. Siz geride büyük olarak sevginizi saygınızı hissettirin. Bizler sizden bunu bekliyoruz. Evet vazife bu zaten. Evet Allah rızası için bekliyoruz. Hilal doğru. selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam belki son soru olacak ama sıkıştıralım hocam. Hayırlı yayınlar demiş inşallah. E, 0-6 yaş arası çocuğumuza nasıl sorumluluk aşılarız? Ne yapmamız gerekir? Teşekkür ederim demiş. Bilinçli bir hanımefendi çünkü ergenlik dönemi aslında 0-6 yaşın tohumlarının evet. çıktığı dönem. Buyurun. Evet küçük yaşlarda her şeyden önce oyuncaklarını toplamak. Hı hı. Bu birincisi. Hadi iki tane üç tane oyuncağını topla nasıl topladığını görmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? İşte çorabını giyerken bir çorabını kendin giydirdin diğer çorabını hadi sen bunu giy. Bu çorabı nasıl giydiğini ben görmek istiyorum. Yemek yerken kaşık, çatal, bıçak kullanırken bırakın serin sofra bezini. Oturtun masanın üstüne küçük bir masa küçük bir sehpa alın onlara döksün saçsın toplasın kendi suyun içsin kendi yemeğini yesin öğrensin bitirdiğinde tabağını alıp işte masanın üstüne koysun öğrensin. Uykum geldi anneciğim dediğinde hadi bakalım odana git şimdi dediğinde üç buçuk yaşından sonra yavaş yavaş odasına gitsin, yatağına yatmasına yardım etsin. Ben çıkıp gidebilir miyim desin. Sen kendi başına uyursun değil mi desin. Hani çocuğa yine küçük küçük sorumluluklar muhakkak verilsin. En çok sorumluluk oyuncaklarını toplamak. Çünkü çocuk oyuncakları olmadan yaşamak istemez. Onun en çok sevdiği şeydir. 3 yaşla 2,5 yaşla 7 yaş arasında oyuncak onun için her şeydir. Evet. Onu toplaması, onu dizayn etmesi, onu şekillendirmesi, onu korumaya alması, onu sevmesi bütünlüğüyle sorumluluk alışkanlıklarını sağlayacaktır. Ve yemek yemeyi öğrenmesi. Kaşık, çatal, bıçak tutmayı öğrenir. Zaten kendi sorumluluğu, beden ha, sorumluluğunu Beden sorumluluğunu be. da öğrenir. Hmm. Hani sosyal dışarıya dökmeyecek, işte oraya taşırmayacak, tabağını alacak, annesine yardım edecek, götürecek. Böyle böyle böyle böyle sorumluluk sahibi olmak çocuk da gittikçe ilerleyecek. Şimdi bunları yapıyorum biraz daha şunu yapayım, daha bunu yapayım diye gittikçe artacağını bilecek çocuk hmm. bunun. Son soru sanırım. Fethiye'nin merhaba Tuba Hanım demiş. Merhabalar. Bir oğlum var Allah bağışlasın diye 3 yaşına girecek. Pandemi Aslında. öncesi derslerim vardı. Okul oğlumla gidip geliyorduk. Evde dersler yapıyorduk eşimle. Bol bol aktiviteler yapıyorduk. Televizyonumuz yoktu. Bu süreçte psikolojik sıkıntılar yaşadık ve TV aldık. Şimdi oğlum TV izliyor ve daha hırçın oldu öncesine göre nasıl uzaklaştırabilirim oğlumu TV'den? Kendimi de çok boşta hissediyorum. Lütfen yardım edin. Ne yapmalıyım demiş. Hızlı cevap hocam. Hemen TV ile ilgili şunu söyleyelim. Çocuk neyse Diyor. Ne oldu da öfkelenmeye başladı hangi şeyleri seyrettiğinde öfkesi artıyor anne baba önce bunu bir takip etsin arkasından da bu öfkelenmesine sebebiyet veren o hani filmleri çizgi filmleri onları ortadan kaldırsın ve hani birlikte yaptıkları şeyler noktasında bir program belirlesin şöyle olmuş anne baba çok verici olmuş mükemmelliyetçi davranmış her şeyi birlikte yapmışlar yapmışlar ya sonrasında çocuğa bir televizyon göstermişler televizyonda da bir görüntü göstermişler onlar uzakta durmuşlar ve böyle bir süreçte çocuk daha önceki doyumu çok fazla seyri hissettiği için anne babayla orada o doyumu bulamadığı için de öfkeleniyor olabilir. Bunun da seviyesini aşağıya indirsinler. Bu bizim için oldukça önemli. Daha rahat ve daha relax. Mükemmel anne baba olmak zorunda değiliz. Biz insanız neticede. Evet hocam. Biz insanız. Peki son bir cümleyle sevgili annelere salgın sürecindeki o annelik yükünün arttığı... Çıkmazda olduğunuz hissettiğiniz dönemde acaba hocam size böyle bir ufak bir hatırlatma, bir not hocam son dakikam size bırakarak veda edelim istiyorum. Şimdi biz drama eğitimleri verirken e, annelere, öğretmenlere vesaire insan olmasaydın ne olurdum diye soruruz. Kimi dağ der, kimi taş der, kimi bulut der, kimi toprak der. Herkes bir şey olur ve sonra onun öyleymiş gibi, toprakmış gibi, bulutmuş gibi, dağmış gibi hareket eder. Bir anda çıkar o duygudan, insanlıktan da çıkar, o şeyi yaşar ve hisseder. Burada şunu söylüyorum, eğer hayal kurmayı gerçekten başarırsanız özgürlüklerinizin sınırı yok. Eğer hayallerinizde olumsuzluğu yaşarsanız mutsuzluklarınızın sınırı yok. Ne olur mutlu ve huzurlu olun. Ne olur güzel ve mutlu bir şekilde bir yaşam için kendinizi özgür bırakın, rahat bırakın ve kendinizi sevin. Evet. Allah'a emanet olun. Çok şahaneydiniz hocam. Her zamanki sizinle yayınlatmak inanılmaz keyifliydi. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve efendim bugün de bizi ayılan sürenin sonuna geldik. Adım adım insanda yine bir öyküyle bu haftayı kapattık. Ve efendim haftaya yine başka öykülerle yine yüreklerinize dokunmak niyetiyle hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Hoşçakalın.